Bir bağ ile devam eder, iki bağ bozulur, tekrar dönebilir. Bu karma karışık bir durum Anadolu'da pek insanlara geçmiyor. Ve insanlar ben seni boşadım deyip hanımından ayrılıyor. O hanım da daha sonra iddet süresini bekleyince evleniyor falan dedi Hasan Bey. Bu şekilde boşansa bir insan mesela o hanımefendinin nikahı düşmüş olur mu? Yani şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin belirlediği bir boşama şekli vardır. Nedir o da? İlla boşanmak istiyorlarsa, kendi aralarında anlaşmışlar, boşanmak istiyorlarsa, koca e, bir temizlik dönemine girdiği zaman hanımı, onunla e, birlikte olmadan, yani onunla yatmadan, onu bir talakla boşaması lazım. Niye bir talakla boşaması lazım, iki veya üç talakla değil? Belki o temizlik döneminin sonunda, ve iddet döneminin sonunda adet görecek ya hı hı hı. kesinleşmesi için sonunda pişman olurlar birbirlerine geri dönerler ama kalkıp e, şey, hayır geri dönmek istemiyorlarsa o dönemin sonunda kalkar ikinci temizlik döneminde ikinci bir talakla boşar e, geride yine bir pişmanlık payı fırsatı e, bırakmak için bir talak bırakılır ve eğer o dönemde pişman olur birbirlerine dönerlerse yine bir telakla evlilikleri devam eder. Ama yapmazlarsa, pişman olmazlarsa, ısrarla evliliği sona erdirmek istiyorlarsa o zaman üçüncü temizlik döneminde yine birlikte olmadan birbirleriyle koca üçüncü talakı da gerçekleştirir. Üçüncü boşamayı da yapar. Böylece artık iddet döneminin sonunda evlilikleri kesin olarak sona ermiş olur ve kadın iddetini tamamladıktan sonra gidip Başka diliyorsa başkasıyla evlenebilir. Ama bu prosedüre uyulmazsa bu şekle uyulmadan koca bir defadan üç talakla boşarsa mesela e, Din işleri yüksek Kurulu'nun fetvasına göre yine sadece bir talak geçerli oluyor. Ama diğer mez dört mezhebe göre e, üç talakla bir defadan boşama durumunda kadın yine boşanmış ve artık bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde birbirlerinden ayrılmış olurlar. Ama din işleri yüksek kurulu bazı e, geçmiş alimlerin fetvalarına dayanarak 3 üç talakla da boşansa bir kadın bir anda bir mecliste, bir yerde üç talakla boşanırsa şöyle bir fetva vermiştir. Sadece bir talak geçerli olur diyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuz. O durumda eğer pişman olurlarsa iki talakla evliliklerine devam edebilirler. Yani şu, ama şu var değil mi hocam? Mesela şimdi Anadolu'dan örnek verdi ya bu meseleyi bilmeyen bir insan hanıma dedi ki işte seni boşadım. Evet. Bu boş ol, boş ol, boş ol da dedi. Ve ayrıldılar. Hanım da iddetini bekledi. Sonra başka biriyle evlendi. Günahkar olmaz. Heh, yani o ikinci nikah geçerli olmuş geçerli olur değil mi? Olur. Asıl mesele bu. Evet. Ama tabii Peygamber Efendimiz'in örneğinde de Cenab-ı Hak katındaki en hoş olmayan helal olduğu için hep evet. bir fırsat dağıtılmış evet, galiba. Ama ona uyulmadan da boşanırsa boşamalar Sahin. ne yazık ki geçerli evet, yani. peki. Arzu edilmese de geçerli oluyor.